الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام الموحدين وعلى آله الطيبين التاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين Bugün 15 Mart 2012 Perşembe günü. Bugün her perşembe bir hastalık işliyoruz. İnşallah böyle devam ederiz elimizden geldikçe. Hastalık geçen dersler iki tane hastalık davet babında işledik. Birincisi şühret makam sevgisi. ikincisi hizipçilik Bugün toplumdan bir hastalık seçtik. O da nedir? Müzik ve teğenni. Müzik hastalığı. Müzik ve şarkı dinleme hastalığı. Bu da en büyük hastalıklardan birisidir. İblis bizim baş düşmanımızdır. Onun atbağı şeytanlar, onun askeri. İns ve cins şeytanlar bizim baş düşmanlarımızdır. İblis'in giriş noktası dedik insana yolları etkileme yolu çoktur. Giriş noktası dedik tektir. O da nedir? Nefisten girer. Nefisten girdiği için nefis normalde nedir? Nefis normalde insanın nefsi şehvete Uyumaya, tembelliğe, bu türlü meselelere hepsine mayeldir nefis. Ama kim nefsini Allah'ın emriyle teskiye yapsa, Allah'ın emriyle nefsini kontrol etse, Allah'ın kurduğu düzene uysa, şeytan oradan giriş yapamaz. Bugün de topluma bakıyoruz. Tabii eskiden de vardır. Hatta İslam'dan önce vardır. Geçmiş ümmetlerde de olmuş, İslam'da da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi bu ümmette de muhakkak vuku bulur. O da nedir? Müzik ve şarkı ve teğenni. Şeytan bugün de bunu en büyük silah olarak ümmetin aleyhine kullanıyor. Eline dört dörtlük bir geçmiş onu hakkıyla kullanıyor. İblis bu konuda mazur değil. Bu konuda tebrik edilir. Neye tebrik edilir? İnandığı, çaba verdiği matodun peşindedir. Hakkıyla çalışıyor. Ama biz ise ne yapıyoruz? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyumuşuz. Bu konuda düşmana bir nevi teslim olmuşuz. İşte en büyük silahlardan nefse hoş gelen nedir? Müzik ve şarkı. Ve bunun buna tabi olan meselelerden iblis Allah'a ona, ona Allah'tan sığınmaktan başka bir çaremiz yoktur. İblis'ten biz onun şüphelerinden bütün şerrinden Allah'a sığınırız. O bizim baş düşmanımızdır. O bizi yok etmeye kalkıyor. Onun için biz hakkıyla bunun farkına varmamız lazım ümmet olarak. İşte alimlerimiz bu konuda elhamdülillah çabaları var. Bu konuda noktayı koymuşlar. Resulullah'tan, ashabtan bu konuda hükmü getirmişler. Ama ümmet bu konuda uyuşmuş. Neden uyuşmuş? Çünkü nefsine hoş geliyor. Allah'ın emri nefse ağır gelir. Onun için bu dünya imtihan tarlasıdır. İmtihan tarlasında insanoğlu ne yapar? Ter dökecek ki sınavı kazansın. Ter dökmeden sınav kazanılmaz. allah Teala baz şeyleri, nefsi, nefse hoş getirmiş ki imtihanda bellitsin. Allah Allah'ı istersen sabredeceksin. İmtihanı kazanmak istiyorsan, hayat boyuyla büyük adam olmak istiyorsan bir kaç seneni okumaktan geçireceksin. Bu böyledir. Ahiret ebedi kazanmak istiyorsan sınavı iyi getirip, iyi verip, iyi geçineceksin. Evet, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi ümmet gaflete düşer. Gaflete düşer. Münker maruf olur, maruf münker olur. İyi kötü olur, kötü iyi olur. Sünnet bid'at olur, bid'at sünnet olur. Şirk tevhid olur, tevhid şirk olur. Bir böyle dönemde biz yaşıyoruz. Bu da kıyametin alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bunla haber vermiştir. Hatta öyle olmuş ki bir tanenin kalbi münkeri görer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tanenin kalbi münkeri görer, inkar etmez. Marufu görer, emretmez. E bir günde bu hakkıyla tecelli etmiş bakıyoruz. İşte iblis de bu konuda müzik ve şarkı meselelerinde ne yapmıştır? Ümmeti istediği gibi ele geçirmiştir. Öyle olmuş ki, müzikün imamı bizim İslam aleminde çıkıyor ortaya. Yani müzikün müzik, müzisyanı Müzikün liderleri, nota yazanları, şarkıcıları, bize has aletlerini hepsini bize işletmiştir. Tabi ilk fitne Beni İsrail'de kadın vasıtasıyla gelmiştir. Alimler de diyorlar o kadın vasıtasıyla gelen fitne şarkı ve müziktir. Şarkı ve müzik Resulullah ondan demiş ilk fitne Beni İsrail kadınlardan oldu. Bizim ümmette de olur. Fitne şedittir. Onun için müzik ve tegenni büyük bir fitnedir arkadaşlar. Oradan dolayı bizim alimlerimiz bu noktayı koymuştur. Şimdi biz bunun hükmünü vermeden önce sadece bir şey demek istiyoruz. Bu dersimiz Allah, Allah'a ve Resulüne iman edenler içindir. Eğer bir tane Allah ve Resulüne iman etmiyorsa, yani imanı zayıf ise, Rica ederiz bu dersi dinlemez önceden. Neden? Çünkü biz burada hükümler getireceğiz. Nefsi ağır gelen hükümler gelecektir. Ümmetin koyduğu hükümler Allah ve Resulü bütün imamların sözlerini getireceğiz. E bunu da kim alabilir? Kim âmennâ ve ne diyebilir? Kim semînâ ve ata'nâ diyebilir? İman olan. İman olmayan, Ya diğer ne, neden bahsediyorsun? Ümmet nere vardı? Millet uzaya gidiyorsan hala müzik böyledir, şarkı öyledir diyorsun. Onun için biz diyoruz bu sadece kim Allah'a ve Resul'e inanıyor, kabrin hesabını yapıyor, terazinin hesabını yapıyor, cehennemin ataşın acı çedid, çetin azabın hesabını yapıyor, o bizi dinlese yararlanır. Diğerleri tam tersine bizimle belki dalga geçebilirler. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bir gün olur der ki siz Allah'ın hükümünü deseniz bazı insanlar sizinle dalga geçer. Bazı ne diğer? Ya bırakın şimdi sünneti Kur'an'da var mı böyle şey? Onu da Resulullah haber vermiş. Ya bu akılcılar da de diyorlar ki nedir ya Kur'an'da yoktur sizin getirdiğiniz hükümler İşte hükmü veriyorum arkadaşlar. Bu sefer tersine yapacağız ders. Önce hükmü vereceğiz. Neden? Çünkü mesele çok şedittir. Çok çetindir. İblisin tam savaş alanıdır. Onun biz iblisi taviz vermeden nasıl taviz vermiyor çalışır bizim zıddımıza biz de taviz vermeden onun zıddına çalışacağız. Ümmet icma etmiştir. Ümmet sahabeden bugüne kadar onun en güzel şekilde onun izinden gidenler Ashab, tabi'in, etba'u tabi'in dört imamın sücgecinden dört mezhep icma etmiştir müzik ve şarkı haramdır. Müzik ve şarkı haramdır. Hiçbir şekilde dinlemesi caiz değil. Ondan sonra biz ne yapacağız? Şimdi bir de ne diğer çok iddialı konuştunuz. Evet iddialı konuştum çünkü ben sırtımı sağlam yere yaslamışım. Eminim, ne konuştuğumdan eminim. Ben delillerimi getireceğim, sen de delillerini getir. Haram değil diyen, hodur meydan diyoruz. Biz kendi cebimizden, biz bunu anladık ayetten görüşümüz budur demeyeceğiz. Eğer böyle desek, dersi kapatın dinlemeyin. Biz ne diyeceğiz? Allah böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Alimlerimiz böyle diyor, icma budur diyor. Bir söz kendimizden getirsek dersi kapatabilirsiniz. Evet, şimdi müzik. Müzik dedik nedir? İnsana zerel veren bir meseledir. Önce müzikün tanımı nedir? Müzik asıl da eskiden olan bir şeytanın dedir bir silahıdır. Müzikün çeşitleri var. Müzik aletten oluyor. Çeşitleri var. Kemanca var, ud var, gitar var, saz var, nay var. E, e, e, ne diyorlar ona? Dumbuk, darbuka var. Dümbelek var. Def var. Bunlar hepsi müziktür arkadaşlar. Bunlar ne var ise bunlar müziktür. Bunlar hepsi haramdır. Bazı on istisna var onlara geleceğiz. Şarkıya gelirken şarkı da içi şekildir. Ona da geleceğiz. Bir kısmı halaldır, bir kısmı haramdır. İşte müzik asılda eskiden var ama bunu Batılılar Romanlar zamanında bunu ne yapmışlar? Disiplinli kanunlarını, formatlarını, notalarını Yunanlılar tarafından kurulmuştur. Hatta musiki kelimesi Yunan, Yunanca'dan gelen bir kelime'dir. Musiki, musika, Arabca'da diyorlar. Musiki, yonanca gelen bir kelimedir evet müzikün şeriatte arkadaşlar birçok adı var geçiyor şeriatte birçok adı var geçiyor yani biz Kur'an'da sünnette geleceğiz şimdi delillere ilim kitaplarımızda birkaç tane adı var lehu lehu derler onu. lehu nedir lehu oyun lehu ikinci lehu boş laf Üçüncü batıl, yetsa batıl kelimesi bu batıldır yani müzgül kast ediyorlar. Zur iftira, samut samut kelimesi Arapçada teknni der anlamı geliyor. Muka e, ıslık çalma, tas diye alkışlama, rukiye zina. Eğer bir kelime alimlerin teriminde geçer, ruki yüz zina yani e, e, zinanın postası sebebun nifaki fil kalp kalpten nifak in, nifaka sebep olan, Kur'an şeytan, şeytanın Kur'an'ı vurdu yani, vurdu muazzinu şeytan muazzinun rahman nedir? Rahmanın azan e, muazzini kimdir? Azan verendir. Şeytanın muazzini kimdir? Şarkıcıdır. Sağutul Ahmak. Ahmak bir sağut. Sağutul Facir. Facir bir sağut. İşte bücünde de bir çok adı var. Bu bizim terimlerde geçen. Ama teğenni müzgün güncel adını alsak bir çok adı var. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi müzgün çok yan etkileri var. Alimler diyorlar. Müzgün çok yan kötü etkileri var. Bu etkilerden birisi... İnsan oğlu, insan oğlu müzik dinlerken he, bazı hareketleri yapar. Müzik dinlerken el kol hareketi yem yani böyle şov kalır onu. Videoya çektikten sonra kendine baksa utanır diyor bu hareketleri ben yaptım. Onu için alimler diyorlar ki müzik sarhoş eder insanı. bil bilfiil öyledir. Belki biz anlamıyoruz çünkü sarhoş olmamıştık ama bunu bizim dediğimizi dinleyenler anlar şimdi. Müzik insanı sarhoş eder. Öyle şavkalır onu. Öyle kapılır müziğe. Acayip el hareketleri yaparlar. O koş kocaman adam kahar kadın gibi ortada oynar. Yani kadın gibi demeyelim de bazı hayvanlar var böyle. Yani insanlar ne yaparlar? İradesinden hariç bir hareketler yapar. Halbuki onu onu başka zaman milyonları versen o hareketi yapmaz. Demek ki müzik ne yapıyor? İnsanın adaletini götürür. Adaletini götürür. Bu zerallerinden birisi. İnsanın aklını sarhoş eder. Hakikaten bak çok müzik e kapılan beyni fazla çalışmaz. Bu haydedir. Sonra ne yapar? İmanın nürünü götürür. Kalpde nürü götürür. Kalpten nür gittiğinde müzik şeytan aleti olduğu için kalbi sarar. Kalpten nür gittiğinde yüze yansır, üzün simsiyah olur. İman nürü yüzünden çekilir yani. Bu zererleridir. Kalpte nifak tohumunu sokar. Kalpte nifak tohumunu sokar, sahibini en çok neye mahkum eder? Ateşe mahkum eder. Bakın müzikşenlerin, müzik dinleyenlerin hayatlarına baksanız hepsini olmuş, birisinin sonu Allah ve Resul yolunda gitmemiştir. Hiç gördün mü bir müzüksen sırat-ı müstakim üzerine ölmüş? Hiç gördün mü? Hiç gördün mü bir müzüksen beş vakit camiye gelsin? Ne zaman camiye gelirler? Cenaze olurken camiye gelirler. Başka bir zaman gelmezler. İşte birçoğu da köşede ölür. Birçoku leşinin, cenazesinin kokusu çıktıktan sonra bakın açın belgeselleri görersiniz. Birçok şarkıcı rezil olmuş ne olmuş? Şeylerde ölür. İşte şeytanın peşine gidenin masiri bu. Dünyada budur. Ahirette de budur. Evet. Müzik diyor ki, alimler diyorlar ki müzik ve şarkı nasıl içki, şeytani duyguları kabartır e, kabartır insanın nefsinde bir de e, kötüye e, teşvik eder. Müzik de aynen öyledir. Ahvali şeytani ahvalları kalpte ne yapar? Teşvik eder. Bak müzik dinlerken e, daha fazla günah masiyete yakın olabilir. Evet, müzik insan ütahleni, e, müzik insanı ehli fucur, ehli küfre benzetir. Ortak noktan var mı? Ortak noktan nedir ehli çafirden? Nedir? Müzik dinlemektir. O müzik dinliyor, hareket yapıyorsan da hareket yapıyorsun. Eyvah tutuluyorsun. bu şarkıcıdır, bu bilmem nedir. Aynen ortak noktanız olur. Bir kimse kimseye benzese onunla haşrolur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sonra müzik nedir? Bütün kötü şeyleri emredendir. Emmâ bir su Kötüleri emreder. <gülüyor> Eyleğ eyyilikten nehyeder. Bu şerttir kötüde. İşte müzik, füsuk fucur, sui edeb, ahlaksızlık, bütün şeyleri Allah'tan utanmamakları, bunları ne yapar? Salih kul Allah'ın emrettiği yerinde bulunur. Allah'ın yasakladığı yerde bulunmaz. Salih kulun sıfatı budur. Ama ehli fucur, ehli masiyat, ehli günah nerededir? Allah'ın yasakladığı yerde bulunurlar. Evet, müzik ve şarkı insanı neye teşvik eder? Özellikle zinaya posta çıkartır, aşka posta çıkartır. Aşık, zina, bu nedir? Kardeşler bunlar, peş peşe gelirler. Müzik kalpteki bütün e, iyiliği ne yapar? Örter. Müzik dinleyen insan eğlilik görse emretmez, kötülük görse nehyetmez. Bu gaidedir. Çünkü nedendir? Şeytandandır. Müzik Allah kurusun. insanı neden uzak eder? Allah'ın rahmetinden demek ki uzak eder. Neye yahun eder? Allah'ın azabına ve su-i Kötü sonuçla ne olur insan? Kötü sonuçtan sonuçlanır. Ben bir ara demiştim derste. Bir arkadaşımız Amir Bilma'rufta çalışıyordu. Araba dönmüş, kaza yapmış, gelmiş bakmış, arabada müzik çalıyor. Çocuk namaz kılandır ama müzik fitine, fitneye kapılmış. Şarkı çalıyor. Bu da hep demiş ona de la ilahe illallah ölmeden önce hiç dememiş. Böyle de gitmiş. İşte bu su-i Son, sonuç kötü sonuç. Müzik ve şarkı ümmette sadece şahıs ib Cezalandırılmaz. Ümmet de cezalandırılabilir. Ümmet de cezalandırılabilir. Nasıl kavmulut fahişe işlerken hepsi işlemiyordu. Ümmet de cezalandırıldı. Her kavmda ümmet de cezalandırıldı. İşte Allah subhanehu ve teala ne diyor? İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun eû el qassam'a ve şehid. Yani insanın kalbi Var için, varison gözü aklı var için, bu aklı Allah nimet vermişse ibret alır bu fitnelere düşmezdir. Düşmez. Evet. Şimdi bu müziğin e, dedikçe dedik ki müzik hepsi haramdır istisnasız. Müzik hepsi haramdır. Her ne olursa olsun haramdır. Alimler diyorlar ki müzik nedir? Bir masaya belen notayla vurdun. Bu müzüktür. Haramdır. Hiçbir şekilde caiz değil. Bir sadece caiz ise def. Def nedir? Def. Baya bildiğimiz def. O da zincirsiz olması lazım. Zinciri olması lazım. Değil mi? Zincir var defte. Zincirsiz def sadece kadınlar için düğünde yani de bir büyük bir insan yani büyük bir sevgili bir insan bir yerden seferden gelirçe orada Kadınlar çalar, o da ifrat olmaması lazım. Onun haricinde nedir? Yoktur. Evet, şimdi teğenni, şarkı, içi kısımdır. Biri dedi halaldır, caizdir, mubahtır yani. Biri haramdır, yasaktır. Halal olan müzik nedir? Şey pardon, halal olan şarkı nedir? Bak şarkı icma'ın hepsi haramdır. O, müzik haramdır. Şarkıya gelirken şarkı içe bölünüyor. Bir kısım şarkı nedir? Caiz. Caizdir. Bir kısım şarkı caiz değil. İyidir. Caiz olan şarkının tanımı nedir? Nasıl ayırt ederiz bu şarkı caizdir? Şarkı alimler diyorlar ki şiir cibi şiir gibi sözlerdir. Kafiyeli düzenli, biz diyoruz dörtlü değil mi? Dörtlü mi diyoruz? Dörtlük. Dörtlük. Böyle şiirler içeriği muhterem yani e, güzel bir şeyi anlatıyor, yani güzel bir şey anlatıyor, yani tarih anlatıyor, yani erkeklik anlatıyor, yani e, vatanseverlik anlatıyor. Bu türlü ses sende desen, müziksüz olsa, marş gibi desen bunlarda bir mahsur yoktur. Alimler bunu caiz görmüş. İşte bu Müzüktür. Bu nedir? Şeydir. Hatta velevçi bunu sasini yükseltse, kaldırsa, notaya göre söylese, makamla söylese bunun bir mahsuru yoktur. Bir şertle müzik olmasın içinde. Hatta def ile olmasın içinde. Evet. Şimdi müzükün de müzükün de ne dedik? Çeşidi. Ruhsatlı olan bu şertlerde mahsuru yoktur. Bir de içinde kötü söz olmaması lazım. Caiz olan şarkıda kötü söz olmaması lazım. Yani bir aşkı, bir sevgiyi anlatmaması lazım. Bir kadını vasfetmemesi lazım. Yen yani içinde küfür kelimeleri, ilhat kelimeleri yen yani şirk kelimeleri olmaması lazım. Bunlar olmasa nedir? Müzik caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hassana derdir şiirdi. Ne derdir? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme eyyidhu bi ruhil Kudüs. Ne için? Hasan şiir derdi düşmanları, çafirlere, müşriklere reddediyordu. Onlar şiirden Resulullah'a saldırıyordular İslam'a. O da şiirden saldırıyordu. Bu şiir gibi, marş gibi bu türle şeyler caizdir, bir mahsuru yoktur. Alimler bunu mübah e, olan şarkıyı altı bölüme bölmüşler. Altı bölüm neler mubahtır? Bir, seferde, seferde çarvan şarkısı mubahtır. Seferde eskiden çarvanlar gidermişler, yol uzun, ne yaparmışlar? Şarkı söylermişler. Ha? Şarkı nedir? Güzel bir kelime. Zor bir şey yoktur içinde. Ha? Yan Allah'ı hatırlatır, yan vatanı hatırlatır, yan ana babayı hatırlatırır. Yen güzel kelimedir. Kifir, sevci, aşık yoksa içinde bir mahsuru yoktur. Çaravanca her şey diyebilir. Her şey diyebilir. Bunun bir mahsuru yoktur. Bunu kakar, ener, notayla diğer duralar, kakallar bunda hiçbir mahsuru yoktur. Eğer bu şartlara uysun. Çünkü bu nefsi bir tervih, teselle babındandır. Alimler buna İslamiyet'in ölçüsüyle cevaz vermişler. Çinci Caiz olan şarkı nedir? İş asnasında. İnşaatta çalışıyorlar. Yen yani grupça bir şey yapıyorlar. Ne yaparsın? Böyle şiirden diyebilirsin. Müziksüzdür, İçinde kelimeler güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidini yaparçanda ne demiştir? Bundan demiştiler. La hayre illa hayrul ahire, ve la illa darul ahire. Bunun gibi bir şiir diyorlar böyle. Sahabe. O ona kesek veriyor. O ona çamurunu veriyor. O ona harcını veriyor. O, o suvasını yapıyor. Bunu bu arada bunu söylüyorlar. Bunda bir mahsur yoktur alimler diyorlar. Üçüncü oğlu bir yerdedir, yalnız kaldı, vahşetini cidermek için oturup hurdalayabilir. Değil mi? Böyle diyorlar. Hurda hurda Ne der? Bir şarkı söyleyebilir. Ey gurbet, ne zaman biteceksin? Böyle bir şarkılar söyleyebilir bir mahsuru yoktur bunun. Ama nedir? Bu kelime de olmasın. Aşkım, yandım, kül oldum. Bunlar değil. Nedir? Vatan sevgisi, gurbet, ana sevgisi, baba sevgisi, arkadaşlar özlemi. Böyle şarkıları, böyle dördlüleri söyleyebilirsin. Tek başına oturdun bir mahsuru yoktur. Yok ben oturmuşum bir böyle eskiden... Atalarımdan kalan bir marşı diyorum, bir tane geldi dedi, o ne yapıyorsun, bu haramdır. Cık, haram değil, bunun bir mahsuru yoktur elhamdülillah. Dördüncüsü, savaş marşları. Savaş marşları nedir? Caizdir. Neden? Çünkü insanları savaşa teşvik ediyor. Savaş marşı caizdir ama marşta da nedir? şart müzik olmaması lazım. Evet bir tane diğer bizim Osmanlı'da marşlar var. Çok güzeldir. Değil mi? Teşvik ediler. Ama onda da ne var? Zırna var. Zırna var. E, var davul davul var. var. Bu da caiz değil. Osmanlı niye böyle yapmış? Ya her insanın, her toplumun bir hatası var. Bu da bir hataymış demek ki. Bize Osmanlı'dan daha fazla asri saadet bize örnektir. Evet. Savaş marşları bazen alimler diyorlar vaciptir. Neden? Savaşçıları savaşa teşvik etmek lazım. Bugün de cihad edenler savaşta bunu yaşayanlar ne kadar tatlı olduğunu buna anlar. He, cihad görmeyen, masal kastına hkm çesenler evet olar kabul etmezler. Her şey doğal olması lazım. Evet. Altıncısı kadınlar. Ee, şey pardon beşincisi beşincisi ana çocuğunu be, e, şeyde beşikte e, beşikte yatırırken şarkı söyleyebilir onun için Abdul Qadir kardeşin dediği gibi ninni yapıyor ne diyorlar ona çeshtane bostana girdi <gülüyor> dandini dandinda danalar girmiş. Bu, bu ananın şarkısıdır. Çocuğu uyutmak için bunda bir mahsuru yoktur. E bazı arkadaşlar var ya, ya o şarkı haramdır. Anasına bile karşı çıkıyor. Ya nenesine koyuyor. Deme bunu çocuksun. Bunun bir mahsuru yoktur. E, çünkü o kelimeler güzeldir. Hiçbir şey İslamiyet gelmemiş her şeyi yom yok için. He? Ama sınırdan ölçü vermiştir. Altıncı, altıncı mesele nedir? Dedik ki Kadınlar sadece düğünlerde, sünnetlerde şarkı çağırabilirler. Aralarında kadın çende arasında, erkek çağıramaz. Kadınlar kendi aralarında mubah şarkının ölçüsüyle şarkı söyleyebilirler. Aralarında dedik zincirsiz defte çalabilirler bir mahsuru yoktur. Ama bu da değil ki sabahtan yedi gün yedi gece. O kadar bir saat, yarım saat, iki saat nedir bir sohbetin şevkın şeyi geçsin. İşte bu nedir? Bu mübah olan müzikle, şarkılardır. Şimdi gelelim haram olan şarkılara. Ki bunun da arkası var, önü yok, arkası gelmez. Ki o kadar çoktur. Bunu da alimler apaçuk açıklamışlardır. Haram olan şarkılar nedir? Haram olan şarkının tanımı nedir? Haram olan şarkının tanımı, halal olan şarkının, caiz olan şarkının sifatlarını taşımayan. Anlaşıldı mı İlmaz Özel? Yani bu sifatlar yokysa, ölçüler, sözler kötü olmasın filan nedir? Haramdır. Ne var? İşte aşk anlatıyor. Kadını vasıf ediyor. İşte böyle camalı, bayazlığı, çamalı vs. E, e, içkiyi anlatıyor. İşte şaraplar dökülsün, kadahlar verilsin. Bu türlü şi şiirler, bu türlü şeyler nedir? Haramdır. Çünkü Allah subhanehu teala insanı yaratmamış boş yere. Yaratırçan da başını boş koymamış. Diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insi cinni yaratmadım illa ki bana ibadet etsiler. Mesele bitmiştir. Onun için biz ne dedik? İman olmayan bizi dinlemez. Bu dersimiz altan almayacağız. Bu dersimiz tam tersine üstten geleceğiz. Çünkü emir vaki öyle e hükmediyor üzerimize. İşte Allah Subhanehu Teala ne diyor ki? Diyor ki, وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولَ göz, kulak, dil, kalp hepsi nedir? Mes'uldür. Kıyamet gününde bunlar sorguya çekilir. İşte kulağın zine yapabilir. Kulak zine yapar. İşte yapabilir, göz yapar. Bunlar hepsi dinler. İşte bu amanettir. Allah subhanehu ve teala emanetini verdi. insan İnsanoğlu'ya bak dağa daşa verdim ayette diyor ki Ahzab eh, surasında inne aradna el emanete ala semavati vel ard vel cibal. Dağa daşa verdik taşıyam taşımadılar. İnsan cahil olduğu için bunu taşıdı. İşte buradan arkadaşlar çıkıyor ki ne kadar tehlikelidir. Ne? Müzik ve şarkı. Demek ki bugündeki bütün şarkılar nedir? Haramdır. Değil mi? Bütün şarkılar haramdır. Bütün marşlar Müzikten olsa haramdır. Müzik diye İslam'da bir şey yoktur. Ha biz karşı tarafa demiyoruz illa ki siz haramsız haram işliyorsun. Biz diyoruz bunun hükmü budur. Hükmü herkes kendi hepsini otursun. Biz kimseye hüküm vermiyoruz. Biz İslam'ın gerçeğini anlatıyoruz. İslam'da hüküm olan meselenin hükmü nedir? Haramdır. Biz ama başkasına karışmıyoruz. Gücümüz yoktur. Gücümüz olsa halife devleti olsa, İslam şeriatı devleti olsa müzik bak gelir alimlerden sözler gelir. Alimler demişler hatta müziğini al kır. Evine gir İmam Abu Yusuf diyor ki sakın emir bil maruf yaparcak polislere diyor. Şey polisleri var ya. Eylgämreden Çötülüğe nehrinden İslam devletinde. Onlara diyor Abu Yusuf fetva veriyor. Bir yerde müzik sesi duydun, kapıyı çalmadan kır kapıyı yen Duvardan atla baskın yap ora. Ebû Yusuf ve kaynaguyla söyleyeceğiz. Onun için kesinlikle bu müzikte alimlerimiz müzik şarkıda kesinlikle perde yararlamamışlar. Noktayı koymuşlar. Nereden almışlar bu noktayı? Allah ve Rasulundan kendileri beğenmediler diye koymazlar. Haşa ve kefe. Şimdi delillere geçelim. Kur'an içerimde müzik zikrolunmuş mu? Şarkı zikrolunmuş mu? Zikrolmuşsa halal haram ne de olmuş hadislerde alimlerin kavullerinde. Şimdi birinci ayete gelelim. Önce kitaptan alalım. Kur'an'dan delilleri alalım. Birinci ayet Luqman surası altıncı ayet. Luqman surası 6 ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُظِلَّ بِهِ لِيُظِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوَا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ Muhin. diyor ki bazı insanlar boş lafta boş lafı ne alırlar satın alırlar hatta Allah'ın yolundan insanları sapırtırlar. İlim olma yani ilimsizlikten böyle yaparlar. Çünkü ilim nedir? Belki müzüğü de biliyor haramdır ama yine yapıyor. Nedir? Düşmanının sinsi olduğunun ilmini bilmiyor. Oyna getirmiş onu. Bir kısmını da bilerek yapıyor. O Tam şeyin adamıdır, şeytanın adamıdır. Şimdi burada delil nedir? Alimler icma'an, ümmet alimleri lehvul hadis geçen, biz dedik müzikün adı, adlarını saydık, lehvul hadis geçen kelime müzüktür diyorlar. Demek ki Allah burada kınıyor. Ve minennâsi, nâs, demiyor minel muslimin. Her çeşit kim olsa, yeşri, ve minennâsi men yeşri lehvel hadis. Lehvel Hadis'i satın alıyor. Abdullah İbni Mes'ud imamdır. Sah sahabenin imamıdır. Fakihidir. Ne diyor? Lehvel Hadis yemin ediyor. Üç sefer. Diyor. Huvel Gina'u vellezi la ilahe illa hu. Üç sefer diyor. O diyor Lehvel Hadis şarkıdır. Vallahi Allah'tan başka ilah olmadığına yemin ederim şarkıdır. Üç sefer tekrarlıyor bunu. Sahih senetle İmam Taberi bunu zikrediyor. Anlatabildik mi? Yemin ediyor. Kur'an'ın mütercimi Abdullah İbni Abbas hibr هذه الأمة ne diyor? Nüzilet fi fil ghina ve eşbahihi. Diyor bu ayet müzik ve şarkı ve ona benzer şeylerin hükmünde indi. Tamam? Ondan sonra Abdullah İbn Ömer, Cabir İbn Abdillah bu dört tane sahaba lehvul hadis tür diyorlar. Gina nedir dedik arkadaşlar? Şarkı ve ona benzer şeylerdir. Usul-u da sahabenin tefsiri nedir? Muteberdir, mülzemdir. Eğer onu bir nas başka bir yere çekmese. Onun için sahaba burada icma etmiştir. Bu konuda nedir? Budur. Lehvul hadis diyor ki şarkıdır. Onlardan sonra alimler çim tabiin alimleri Mucahid Akrima, Mekhul İbrahimin Nah'i Ata, Hasan el Basri, Said ibn Jubeyr, Qatada, Meymun ibn Mehran ve Habib ibn Abi Thabit ve Amr ibn Shuayb ve Abdulmelik bin Cüreyh ve Said ibn Musayyib bunlar 13 tane tabiin icmaen diyorlar lehvel hadis nedir? müzekker Gınadır, tegennidir. İşte Hafız İbn Kesir de tefsirinde aynasını naklediyor. İmam Taberi de bunu tercih ediyor. En son mufassirlerden de Böyüc Allama Şavkani Lehvel Hadis diyor. Müzüc ve gina ve ona benzer cönül eğlendirmeleri ve kadın kadın şarkıcıları kast ediyor. Diyor. Bu birinci ayet. İçinci ayet ne diyor Allah Subhanehu ve Teala? İsra Suresi 64. ayette وَاِسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ Diyor şeytana muhatap ediyor. Sesinle istefziz yani e, onları aldatabilirsin, çekebilirsin, e, teşvik edebilirsin. وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ Ordunla Askerlerinle cel olarak saldır. Çime? ve olarak. fil فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ Malda, mallarında ve nesillerinde ona muşarake edersin. Nasıl eder? E, sen tabi Bismillah demesen haram işlesen şeytan da senin malında ortaktır. Bismillah siz çocuk çıkartsan o da seninle şeytan onu askeri eder. Senin elinden alır. Ama Bismillah o çocuk dünyaya gelse, Allah'ın yolunda yetiştirse, onu şeytana asker veremezsin. Ayet ay apaçuktur. Ve Onlara da söz ver. Ve mâ ye'uduhum şeytanu illa gurura. Şeytan da onlara söz verir. Sözü de nedir? Aldatıcıdır. Boş laftır. Şeytan sıkıştı hemen kaçar. Zaten ayetlerde geçiyor. Ben gördüğümüzü ben gördüğümü siz görmediniz. Bedir Savaşı'nda kaçtı melekleri gördü. Evet. Bu ayet hakkında e, bütün Selef alimleri Saut-i saut İblis diyorlar nedir? Bir saut ediyor diyor ayette. Sen sesinle diyor. Diyorlar Saut nedir? He? Şarkı. Şarkı ve ona benzerdir. İşte bunu İmam Mücahid diyor, Zahhak diyor, Hasan el Basri diyor. Bütün alimler bu konuda icma ettiler. Bu ayet delildir neye? Müzigin ve şarkının ve teğenninin haram olmamasına. Üçüncüde efemin <gülüyor> hadal hadisi تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم الصامدون. Nerededir bu? Necim Surasının son ayetlerinde ve entumü samitun diyor bu hadisten eee gelir. Cülersiniz. Bu hadisi eşitlediğinizde hafife alırsınız. Ağlamazsınız. Aslında ağlatıyor bu Kur'an-ı Kerim. Risale geliyor. Siz basite alırsınız. Ve tumus samidun. Samidun Ebû Abbas diyor. Yemen dilinde Arapça dilinde samit şarkıdır. Yani siz bunu dinlere cünül eğlendirirsiniz şarkılarla. Evet, bu da neye delalettir arkadaşlar? Bu da haram olmakına delalettir. Tabiinler, tabiinlerde mucahit, ha? Haram olduğuna delalettir. Akrima. Bular hepsi alimler, ümmetin alimleri icma ediyorlar. ayet: "Ve ma kana salatuhum indel beyti illa mukaan ve tasdiya. Fezuqu'l azabe bima kuntum tekfurun." Bu da Enfal suresi 35. Diyor ki sizin ibadetleriniz beytin atrafında tavaf ederken neydir? Islık çalıp evet. ne diyorlar buna? Alkış, Al alkış ve ıslık çalmak idi. E bir günde Allah'ı severseniz bir şarkı var mı ıslıksız alkışsız? E Parantez arasında İslam'da alkış çalmak da haramdır arkadaşlar. Alkış çalmak yoktur. Bir tane bir güzel şey söz dedi alkışlamarız onu. Bu İslam'da yoktur, haramdır. Ne yaparız? Allahu Ekber diyeriz. Yok Allahu Ekber, kıyamet kupardırız. Yani Allahu Ekber, barakallah fik böyle değildir. Alkış yoktur. Evet. En büyük alkışlanan adam kimdir? Haşa yani alkışlamaktan. Resulullah'tır. ashab e Hiç kimse onları vaaz verir on, şey, alkışlamadılar. Ne yaptılar? Vurgulu söz söylediler. Barakallah fik Allahu Ekber demişler. Elhamdülillah. Bu kelimeler Subhanallah yerine göre bunlar nedir? Alkışlama yerinedir bizim. Alkışlama işte bak müşriklerin adetidir. Allah Teala burada kınıyor alır. Anlatabildim? İşte bu da e, şeydir. Ayette, beşinci ayette diyor وَه e, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِذُونَ Muminlerin sıfatını verirken Müminlerin sifatını verirken diyor lahuden mu'rizziler. Yani yüz çevirmişler. Lehu nedir lehu dedik? Müzik, şarkı, boş laftır. Yani boş lafa şey yapanlar lehu'dur. Bu lahu nedir? İşte haramdır. Alimler diyorlar. Müzikte lehu'dendir. Sonra bir ayette da casiye surasında اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاهُ اِلَاهَهُ gördüm gördün mü? Bir tane çendi İlahini ne yaptı? Havası, hava ve nefsine uydu. Gördün mü onu? He? İşte o kim uyar hava nefsine? İşte alimler duyurlar, şarkı dinleyenler ve onlar gibi şeylerdir. Delil çoktur asıl Zamanımız az olduğu için biz kısa kısa geçeceğiz. Neye gelelim? Hadislerle ilgili delillere gelelim. Çünkü delil çoktur. Bu delilleri biz anlatsak sabaha kadar bitmez. Ama biz vurgulu olarak bazı deliller zikredeceğiz. Ayet bu kadar yeter. Dönelim neye? Hadise. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci hadiste korkunç bir hadis var. Diyor ki müzik ehli, tegenni ehli danuz ve meymuna çevirilir. Ne demektir bu? Bakalım nasıl bir çevirilir. Diyor ki hadis Bukhari'de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor لَيَكُونَنَّ <gülüyor> مِنْ Bir gün gelir benim ümmetimde bir kavm olur. Yani Müslümanların arasında. Biz zaten ehl kifirden bahsetmiyoruz. Biz normal düz vatandaştan da bahsetmiyoruz. Düz Müslüman'dan da bahsetmiyoruz. Şu anda diyoruz kim Allah ve Resulüne inanırsa kabir azabı var ise, hesap terazi var ise Cennet cehennemi hesaba katılsa onlardan bahsediyoruz. Diyor ki benim ümmetinden bir kavm olur ki يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَر۪يرَ وَالْخُمُورَ وَالْمَعَازِفِ يَسْتَحِلُّونَ yani haram kılınan meseleleri halal kılarlar. Halallaştırırlar. Ya bunda bir mahsur yoktur diyor. Allahu Ekber bu günü haber veriyor. Değil mi? Neymiş ya Rasulullah? Neymiş ya Resulullah? El-Hira, zina. Zineyi halal kılarlar. Bugün kılınıyor, evet. Bugün de, haşa sözüm meclisten yabanı, umumi evler, kimse geçiyor demezler halaldır. Yani umumi evdir, haramdır. Gerçek ona, gayri muslimler diyorlar. Adını daha güzel etse, hayat kadını diyorlar ona. Anlatabildim mi? Ama kim halal ediyor? İşte bazı Müslümanlardan bahsediyoruz biz. Zine edenler zaten zine ediyorlar. Müslümanlardan bahsediyoruz. İşte diyor nedir? Ya bu zina değil. İçisi e birbirini seviyor. İçisi birbirini anlaşmış. Çi taraf isterek bunu yapıyor. E zaten çi taraf isterek zina olur. Eğer bir taraf istersen ne olur? Saldırı olur, tecavüz olur. Ama çi taraf isterek zine olur işte. Ya e bu kız, bir, o erçek razı oldular, birbirlerini seviyorlar, e düşünürler evlenseler. Bu zinadır. Bugün de bu tecelli ettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bazı cemaatler de buna fetva veriyorlar. Cihadı iptal edilseler buna da fetva veren var demek ki. İkinci herir. harir nedir? İpek. Kumaş ipek erçek için haramdır. Ama bunu bir de girenler var ya bu haram değil. Adını değiştiriyorlar. Yani dokusunu değiştiriyorlar. Yani içine bir şeyler katkılıdır. Ama halal ediler. Humur Humurdadır içki, içkiyi İçkiyi haral kılıyorlar. Ya diyorlar bu işte içki değil tam. Rakı değil, biredir bu. Bire değil, veskidir bu. Adlarını değiştiriyorlar. Nedirler? Halal ediyor. Ya bunda bir şey olmaz. Az içiyoruz. Yani kafa bulmuyoruz. Kafa bulsan herandır Az içiyoruz. Sonra ne diyor? Vel maazif. Maazif. Maazif nedir? Arkadaşlar, Resulullah biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye cevami il Cevam-ı nedir? Sözün azı özü verilir. Maazif Arebce'de bir kelimedir. Bütün müzik, şarkı, bütün aletleri kapsıyor. Böyle gibi bir kelime. Yani altından daha, daha pahalı bir maden gibi bir kelimedir. Her şeyi içinde kapsıyor alimler diyorlar. Bütün maazifi nereye yaparlar? Halal kırarlar. Bugün de bu da o tecelli etmiştir durum baharım hadis bitmeden arkadaşlar. Aslında bu hadis tek başına bir ders olur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ve lenzilana akwam ila janibi ilmin yeruhu aleyhim bi sharihatin lehum yatihim li hajati feyiquluna irca ileyna gadan feyunebbi feyunebbitanhumullah ve yadhanna el ilme ve yumsahu وَيُمْسَكُوا آخِر۪ينَ ve وَخَنَاز۪يرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bular ki, bunları halal ettiler. İçerler, ayyaş olurlar, fakirleri gelir reddederler, ihtiyaç sahipleri gelir, onları reddederler, yedin yarın gelin derler, işinizi görürüz inşallah, böyle derler. Ondan sonra, burada ne olur? Duyur bulardan bu toplumdan ilim çekilir. İlim, alimler çekilir. Bu toplum ne olur Allah'ın gazabını uğrar demek. Ki. Ondan sonra ne diyor? Yumsa ko akadina. Bulardan bir kısmı diyor, yumsa, yumsa nedir? olur çevrilir. Kirade ta wa khnazir ila yom gününe kadar da bu hüküm geçerlidir. Kirade meymon, khnazir danuz, çevrilirler Meymuna ve dönüza. Bu tecelli etmiştir. Ayette de geçiyor. Bazı kavm meymun oldu. Beni İsrail'de. Allah bir çoya gazap verdi. Sabah kalktılar. Hepsi meymun olmuş. Akrabaları geliyorlar. Tanıyorlar bunları. Geliyorlar. Evde bakıyorlar. Karı koca meymun olmuş. O meymunlar da bunları görüyorlar. Konuşamıyorlar. işte İşte bilirler. Yani, biz akrabanız meymun olduk. Bir rivayette bunlar 3 gün kaldılar. Öldüler sonra o çöğe hepsi. Bir rivayette baya kaldılar. ibret olmak için aylarca kaldılar. Ondan sonra yok oldular. Nesiller olmadı tabi. Allah-u Teala bunu yapmış. Bir kısım alim dediler. Ahlakları onların ne olur? Meymun. Meymunun ahlakı nedir? Şahsiyatsiz, yalancı, e, hayasız. Hayası yoktur. Her şeyini meydana atar. Her şeyini de orta yerde yapar. Danuz nedir? Danuz bellidir arkadaşlar. Danuzu tarif etmeye gerek yoktur. Danuz Hiçbir şey yoktur onda yani e, kıskanmak hayal hiçbir şey. Donuz ad üzerinde ona çevrilir. İşte bugün de paparazileri dinleyin programlarını benim dediğim ortaya tecelli eder. Evet. İçince hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Leşrabanna le e, leşrabanna nasun min ummeti'l-hamra yesmunuha bi gayri ismiha. Diyor ki ümmetimden bir kısım insanlar içkiyi içer ama başka adla içerler. İçki değil şaraptır, içki değil vs. Yuzfu ala ruusihim bil maazifi vel mughanniyati. Diyor ki baş, içki içerken de başlarında müzikler çalıyor, mazif ma dedik. müzik, şarkı, teğenni her neyse ve müğenniyati Muganiyat nedir? ha yani şarkıcı kadın şarkıcılar var bu da tecelli ediyor ne olacak bunların hükmü yuksefullahu bihumil arza ve yec'alu minhum qirada ve khanazir diyor ki Allah yeri çöktürürlerse ne olur donuz ve meymuna çevirirler gördük bazı yerlerde müzik çalırken çöktü deprem oldu filan her yerde oluyor tecelli eder bu biz bunlara inanıyoruz arkadaşlar. Biz Allah ve Resulüne inanıyorsak sözlerine de inanıyoruz. Bir rivayette de tabii bu rivayette sahiptir İbn Mace rivayet ediyor. Bir rivayette de inne fi ummeti khasfen ve masxan ve khasfen. Benim ümmetimde khasif, çökme olur, yer çökmesi. Ve masih çevrilir insanlar ve insanlar birbirini suçlarlar. Ya Resulullah soruyorlar. Bular mı Müslüman mılar? Diyor, evet, musulmandılar, bunlara da azap gelir. Ne zaman? Diyor, eğer bunlarda, اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازُفُ ve وَلُبْسُ الْحَرِيرُ Ne zaman içki baş kaldırsa, zina baş kaldırsa, evet, humur, içki, ve müzik ve tegennim, azif baş kaldırsa. İşte o zaman ne olur? emr olur, Allah Subhanahu ve teala şey yapar. Bu da, burada da alimlerimiz diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizelerindendir. Verdiği haberler hepsi çıkıyor. Onun için mucizeler alametlerinde yazıyorlar alimleri bunu. Evet, bir rivayette da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu ümmette hesif var. Ne zaman ya Resulullah bu olur? Ne zaman zaharet qinyat <Sessizlik> qinyat ma ve maazif ve şulub ve, ve şurbet el hamri diyor ne zaman ki qinyat qin qinyat diyor ki qinya yani muğanniye şarkıcı kadın ne zaman şarkıcı kadınlar çok olsa müzik teennî çok olsa o zaman ne olur büyümet ümmet çöker diyor yer alt ayakları altı çöker diyor evet bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet'in rivayetiyle sahih bir rivayette dir, diyor ki İnne Rabbi harrama aleyyel khamra vel meysela vel kubete vel qinete diyor ki Allah Rabbim benim haram kıldı bana içkiyi, kumarı vel kuba, kuba şey ne dedi? Düm, dümbelek yok dümbelek. dümbelek vel qine qine de kadın şey qine de pardon e, Arapçada üt. Üt şarkı çalıyor dıngır dıngır. Üt. Üt de haramdır. Bu nasıl haramdır ha arkadaşlar. tevvil değil. Okuduğum hadis İmam Ahmed'in rivayetinde, Abu Davud'un rivayetinde geçiyor. Sahih hadistir. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadiste o da Bezar, İmam Bezar rivayet ediyor. Keşful Ester'da sahih bir sened teşkil Şeyh Albani de tasih ediyor bunu. Diyor ki: "Sawtani mel'unan fi'd-dunya vel ahira. Diyor ki dünyada ve ahirette ki ses mel'undur. Lanetlenmiş. Mizmarun inda ni'metin ve ranna inda musibetin. Ki ses lanetlenmiş. Allah sana nimet verir, onu ne yaparsın? Bizmar çalarsın. Yani müzik aleti kullanırsın. Mizmaru şeytan. Bir de musibette ne yaparsın? Bağırırsın. Evet, musibette kadınlar bağırıyorlar ya. Yani. Bu haramdır, caiz değil. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette? O da İmam Beğavi sahih bir senetle rivayet ediyor. Neha an, e, şey e, Abu Hurayra radıyallahu anhu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee neha an thamanil kelbi ve kesbil diyor ki Resulullah nehyetti çöpek alışverişini yapmak çöpek alıp satmanın parası haramdır ve çalgı aletlerinin alışveriş satması haramdır diyor bu da sahih bir hadisten rivayettir bir rivayette de işte diyor kadın şarkıcıları satıp almayın Oları öğretmeyin. Bu ticarette hiç yoktur. Ve thamanu hünne haramın, bunun parası da haramdır diyor. Bu rivayeti de İmam Tirmizi büyük kitabında ne yapıyor? De, e, rivayet ediyor. Bir rivayette de arkadaşlar İmam Müslim'de geçiyor. Elcara sumizmaruş şeytan. Caras. Caras nedir? Zil. Zil diyor mizmaruş şeytan. Şeytanın çalgısıdır zil nedir arkadaşlar zil bu koyunun boynuna bağlarlar. Ne Nediler? Çan diyor. Yok. Çan o zildir. Alimlerimiz zili açıklamada ne diyorlar? İçi demir birbirine vurdu zil sesi çıkartır. Onun için zil sesi ne dikkat etmemiz lazım? Evdeki zilleri bile alternatifler var onu kullanmamız lazım. Cırrın onları kullanmamak lazım. Ne? Bülbül sesi var vesaire zil sesine benzememesi lazım. Evet, bir rivayette diyor ki لَا تَصْحِبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةٌ فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسُ Bir çarvanda çöpek oldu, yeniden zil sesi oldu, çal sesi oldu, o, o çarvanda melek yürümez sizinle. Yani rahmet meleki yürümez. O zaman ne gelir? Azap meleki gelir, şeytan ve cemaati gelir. Evet, bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adabinden müzik sesini dinledi, diksindi, elini kulağına koydu. Duymasın diye. Bu da kim rivayet ediyor bunu? Abu Davud ve Tirmizi, İmam Tirmizi sahi bir rivayet ediyor. Nafi' mevla İbni Umar diyor ki İbni Umar dedi ki Nafi' diyor İbni Umar'dan bir gün yürüyordum. Yürüyordum. Baktım İbni Umar bir çoban nay çalıyor. Biliyorsunuz çobanlar nay çalar. Çoban nay çalıyor. İbni Umar diyor çobanın yanına yetişti. çelini kulağına koydu. Ya nafi' duyur musun? Dedi onu. Duyurum. Biraz daha uzaklaştık. Duyur musun? Dedi hayır durmuyorum Ellerini indirdi. Dedi vallahi şey İbni Umar dedi vallahi diyor ki ben yaptığımın aynensi Resulullah yaptı. Benimle. İbni Umar 10 yaşındadır. Abdullah İbni Umar. Resulullah ile Çervan'da gidiyormuş. Yalnız İbni Umar'a demiş ki Ey Abdullah duyur musun? Hayır. Duymuyorum. Ondan sonra Resulullah elini indirmiş. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su kulağına gelmesin diye. Çünkü şeytandandır. Ev işte alimlerimiz o Böyle bakmışlar meseleye. Bir nay sesinden diksiniyorlar. Bugün de gelseler, bu elektronik müziklere, bezden, cazdan, bilmem bu haporlarlarla müzikleri elektronik müzikler var. Bunları dinleseler ne yaparlar? İnsanın tüyünü yerinden oynatıyor. E bu bizim alimler ne derler bunun hakkında görüşer. Evet. Bir rivayette de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem oğlunun kütübe alebni Adem nasibahu mine zina. Adem oğlunun zina kısmetinde var yazılmış ona. He? Muhakkak ona zineye düşer. Göz zinesi bakmaktır diyor. Kulak zinesi eşitmaktır diyor. Lisan zinesi kelamdır diyor. Onun için diyor ki Dikkat edin bu zinaya düşmeyin. Hadis İmam Müslim rivayet ediyor. İmam Nevevi bu hadisi şerh ederken, Müslim'i şerh ederken işte diyor kulak zinası da müzüc ve şarkıdır diyor. Anlatabildim mi? İmamlarımız ne güzel anlamışlar bu mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki her şey kulli şeyin leyse min zikrillah fe huve lehu ve her şey Allah'ın zikri yoktur içinde o lehudur, sehudur. Ondan uzak durmak lazım. E müzik nedir arkadaşlar? He? İşte onun için bu türlü meselelerden uzak durmamız lazım. Bunlar apa çok delillerdir. Neye delalet ediyor? Haram olduğunu. Tabi hadisler çoktur arkadaşlar. Biz bir kısmını zikrettik. Zamanımız doluyor çünkü. Şimdi gelelim sahaba. Sahaba ve tabi ve dört imamdan zikir meseleler ne zikir olunmuştur Bakr'ın Sıddık radıyallahu anhu Sıddık هذه الأمة diyor ki hadis Buhari Müslim'de geçiyor diyor ki Bakr'ın Sıddık bir gün geldi girdi nereye Resulullah'ın evine baktı Hazret Ayşe ki cariye getirmiş Hazret Ayşe orada zaman çocuk 11 12 13 yaşındadır galiba ne yani ki cariye de gelmiş def çalıyorlar Oynuyorlar, şarkı diyorlar böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uzanmış sırtla uzanmış yanı üzerine sağ yanı üzerine sırtını vermiş bulara. Abu Bakr'ın siddik gelir içeri girer hemen diksinir. Emzmar şeytani fi Beytir Rasul Resulullah'ın evinde şeytanın çalgısı şeytanın aleti. Hazret Ayşe namızı hemen durar. Nasıl diyorlar? Kutu kurur. Yani şey olur. Evet. Çitlenir. Resulullah diye sallallahu aleyhi ve sellem bırak diyor olandır. Bizim de bugün her kavmin bir beyramı var. Ha? Bu da bizim beyramımızdır. Burada delalet nedir alimler diyorlar. Alimler diyorlar ki Abubekir biliyor def şarkı bular nedir? Şeytanın aletidir. Ama Resulullah ne dedi? Biz dedik ki izin verilmiş Bayramlarda, münasebetlerde kadınlar oynayabilir bu kadar, gönül eğlendirebilirler. Bunun bir mahsuru yoktur. İşte ikinci e, meselede Hazret Ümer. Hazret Ömer radıyallahu anhu diyor ki bir tane Resulullah bir bir savaştan geliyor. Bir yaşlı siyah kadın çıkar Resulan karşısına. Diğer ya Resulallah ben adak adadım. Dedim Resulullah canlı dönsün Medine'ye. Def çalım önünde şarkı söylüyor. Resulullah dedi yapma ama adak yapmışsan yap. Çünkü yerine getirmek lazım. Bir de şer'i bir şeydir. Deftir. Vela üçü erçekleri içinde olmaz. Kadın diyorlar çok yaşlı. Resulullah izin verdi ona. Diyor ki başladı çalmaya ha? şey girdi. Abu Bakir içeri. Hazret Ali geldi. Usman geldi. Bu kadın daha hep başlıyor. 5-10 e, dakika sürmedi. Ümer girdi içeriye. Ümer girerken içeriye kadın, yaşlı kadın Hazreti Ümer'i gördü. Hemen defil üzerinde oturdu. Sanki bir şey olmamış. Böyle oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Dedi ey Ümer e, sen e, ey Ümer yok dedi bakın dedi. Şeytan dedi Ümer'den korkuyor. Ümer girdiğinde içeri şeytan süstü. Bu nedir? Resulullah'ın ikrarıdır. Bu hadis arkadaşlar İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in menakibinde. Ne demektir bu? Yani Resulullah ikrar ediyor. Dev, müzik, şarkı, şeytanın aletidir. Sınırı çok kısıklıdır. Evet. İkinci Hazreti Ömer'den bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Hazreti Ayşe diyor ki, e, camiden camide getirmişler beyramdır. Çöleler oynuyorlar, şey çalıyorlar, def çalıyorlar. Ya Ayşe bakmak ister misin? Diyor dedim evet bakmak isterim. Diyor perdenin arkasından çenekemi kemiği Resulullah'ın üzerine bıraktım. Resulullah her de bir dönür Ayşe yetmez mi? Doymadım mı? Yok diyorum biraz daha. Diyor Hazret Ömer girdi içeri. Diyor Hazret Ömer girerken içeriye, "He? Her şey süstü." diyor. Her çek şey üstü diyor, dağıldılar diyor. Resulullah demiş ki: "Ey Ömer diyor, sen girdığında şeyatin ilcin vel ins kaçtı diyor. İns ve cin şeytanları senden kaçtı. Onun için Resulullah diyor Hazreti Ömer'e, diyor şeytan seni bu vadide görürse o bir vadiye kaçar." İşte bu ümmete Ömer lazım. Evet. İşte bu hadiste Hazreti Ömer'in fazileti de tabi ortaya çıkıyor. Hazreti Osman'a gelirken bak halife halife gidiyoruz müzik ve tegenni hakkında görüşlerini alıyoruz. Hazret Ömer diyor ki, on şeyden Rabbimin karşısına yüzüm ak çıkacağım. Elimde sermaye olarak çıkacağım diyor. Birincisi diyor ki he, birincisi diyor ki İslam'da dördüncü kişiydim. Övünüyor yani. İslam'da dördüncü kişiydim. Birinci kimdir? Abu Bakir, Hazret Khedice, e, Hazret Ali çocuklardan. Sonra İbrahim Hz. Usman'ın ve la teghenneytu hiç de şarkı çağırmamışım diyor. ve la teghenneytu. Bunu Allah'ın karşısına övünüyor? Allah karşısına çıkanca ağzıma şarkı almamışım. Ne cahiliyette ve ne İslamiyette. ve la temenneytu temenni etmemişim. Temenni güzel bir şey değil. he? ve la e, e, Resulullah'ı beyat ettikten sonra avratımı elden tutmamışım diyor. Ee, ondan sonra her cuma diyor bir çöle azad ederdim eğer param olmasaydı <gülüyor> o çölen azadını başka zaman öderdim diyor. <gülüyor> Alimler diyorlar ki vesaire hadis gidiyor hadiste İbni Ebi Asım İmam Tabarani İbn Ebi Asım şünnede İmam Tabarani e, Mu'camil Kebir'de sahih bir senetten rivayet ediyor bunu. Alimler diyorlar ki ve la tu Övünür Hazreti Osman Allah karşısına çıkacak müniden ben hiç şarkı çağırmamışım. Demek ki şarkı nedir? Hak. Batıldır. Hakkın karşısıdır. Abdullah İbni Mesud diyor ki Abdullah İbni Mesud çok enteresan bir fakihtir. Böğüc bir fakihtir. Diyor ki bir adam, bir insan diyor merkebine minerken yani merkebine mindi, atına mindi, yani eşeğine mindi, bugün günde arabasına mindi diyelim. Şeytan ne diyere ona? Şeytan ona bir dürter, diğer şarkı çağır. Çağıramazsa diğer temenniyet. Bak her şey arabada yalnız kullansa bunu araba kullananlar bilir. Yavaş yavaş kesiştirir değil mi? Bir şeyler mırıldar. E işte bu nedir demek ki şeytanın emridir. Evet, biz dedik yalnız kalsan kurdalayabilirsin. Bir mahsul yoktur. Ama genelde nedir? Ölçüye olacaksın ayrı ama şarkı demek ki genelde kimin dürtmesidir? Şeytanın. Evet, bu da Hazret e, Şeyin e, Abdullah bin Mes'ud. Bir de Abdullah bin Mes'ud'un enteresan bir sözü var. Diyor, şarkı kalpten ifakı e, kalpten ifakı cöbreler diyor. Nasıl su şeyi e, tohumu göbreli şey filizlendiriyor. Ha filizlendiriyor. Şimdi bir tohumu toprağa ek su versen ne olur? filizlendirir. Diyor ki şarkı da kalpte nifakı filizlendirir. Ne kadar enteresan bir söz. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar diyor ki bir gün e, ceşti, bir kısım insanlar İhramdadılar. İhramdadılar. Oturmuşlar bir yerde dinleniyorlar. İhram halinde ne diyememiz lazım? Lebeyke Allahumme lebeyk, lebeyke la şerike lek hatta mekke varana kadar. Bu halde ne yapmışlar? Oturmuşlar, dinleniyorlar. Bu arada bir denesi şarkı çağırıyor. Tabi müzüksüz filan. Müzik yoktur o zamanda. Şarkı çağırıyor. Ne diyor Abdullah İbni Umar? Ela la seme'allahu lekum. Bir dua Allah sizi duymasın diyor. Allah sözü duymasın ki sefer. Nasıl bir içki satanın dükkanına gidersin de le Rabiha ticaret dükkanı yersin? İçki satanın dükkanından geçtin, ticaretin bereketsiz bereket olmasın, çarsız olsun. Çar, çarlanmasın. E Abdullah İbn Umar da buna da böyle demiştir. Bir yerde de bir çervanda bir küçük cariye çervanda giderken şarkı çağırmış. Böyle bakmış, demiş şeytan bir taneyi tercih etse bu cariyeyi tercih ederdir. Onun için hiç kimseyi tercih etmez. Bu küçük cariyede bile işliyor şeytan. Yani deme bana beni, beni bir şey yapamaz. Bak küçük kızda bile işliyor. Evet. Sonra Abdullah İbni Abbas diyor ki, Abdullah İbni Abbas bellidir. Biz her derste onu anlatıyoruz. Diyor ki bak ne diyor, enteresan bir sözü var. İmam Beyhaki sahih bir rivayetle rivayet ediyor. Diyor, defu ed haram. Def haramdır diyor. Vel maazifu haram. Maazif nedir dedik? Bütün çalgı, tegenni hepsi haram diyor. ve kubetu haram. Kuba nedir dedik? Dımbık. mizmar mizmaru haram. Mizmar yani böyle şeyden çar, naimai filan hepsi haram. Her şey şey haram demiş ya. Bu ne kadar radikalıymış bir i̇bn Abbas. Ne kadar şiddetliymiş. Bize demeyin. Bak İbn-i Abbas'ı suçlayın. Var mı cesareti bir günde kalksın? Bir tane İslam adına İbn Abbas'ı suçlasın. O taraf da görer. Evet. Sonra bir tane geliyor diyor ki Ya İbni Abbas şarkı halaldır, haramdır. Soruyor. İbn Abbas diyor ki vallahi Kur'an-ı Kerim'de bir şey haram olmasa ben haram diyemem. E diyor ki e o zaman halaldır. Eğer böyle bir cevap veriyorlar o zaman diyor halal mı? ben böyle demiyorum, diyor. O zaman nedir, diyor. Diyor, kardeşim, sonra ne, diyor. Hakla batıl kıyamet gününde gelse ne olur? Diyor, hak bu tarafa, batıl bu tarafa. Adam cevap verir. Eyyidi, diyor, şarkı nerededir? Şarkı, müzik, tegenni, kıyamet gününde hak tarafındadır, Resulullah Ebubekir tarafındadır mı? Yoksa ee, e, Umayy ibn-i Halaf, e, Fır'an, e, Tağutlar, bütün bu tarafta mı? Adam diyor, yok oh, batıl tarafından. O zaman diyor, git sen fetvanı verdin kendi. Ne kadar güzel alim mantıkıyla adam müzikü haram kıldırmış. İşte sen diyor, kendi nefsinin fetvasını verdin. Evet, Abdullah ibn-i Umru ibn As, bu da fakihidir. Diyor ki, ya ayyuhallazina amanu innamal hamru vel meysiru vel ansabu vel azlam rutcun min amelis şeytan fectenibuhu leallekum tuflehun Maide surası 9.da diyor ki Tevrat'ta bile bu ayet hakkında Tevrat'ta diyor aynen böyle geçiyor. Allah diyor hakkı dirdi batılı götürsün. Allah subhanahu Teala boş yere oynamayı, müziği e, fotoğraf, e, resim yapmayı, boş yere şiir söylemeyi, içkiyi, e, vesaire sayıyor, bir sürü işleri, bunların hepsini Allah haram kırmıştır. Yani bütün dinlerde bu haramdır. Anlatabildim mi? Eydir Kadınların yer üzerinde, Hazret Havva'dan, gücüne kadar, kıyamete de kadar en fakih içimdir. Hazret Ayşe anamız. Hazret Ayşe anamız ondan ve babasından Allah razı olsun. Diyor ki, Hazret Ayşe anamız e, e, bir gün e, celdi celdiler e, bir e, şey. Onu akrabaları bir tanesi davet etti. Neye? E, şey akika kesmişler. Davet ettiler. Diyor Hazret Ayşe cirdi eve baktı bir kadın. Oturup kadınların içinde şarkı çağırıp başın böyle saksol yapıyor. Ne dedi? Uf! dedi. Şeytanın ''Uf! Bu şeytan nedir?'' dedi. ''Çıkartın bunu, çıkardın dışarı.'' Aynen böyle. ''Uf! Şeytanın ahricuhu ahricuhu.'' Kim rivayet ediyor bunu? İmam Bukhari, ''Adab-ı Mufret Kitabı'nda sahibi senetle.'' Bak Hazret Ayşe, kadınlar için de caizdir, üf! Yani demek ki, onların bir erlercisi var. Nebevi medresede erlerci var. Şeytan gelmiş, bir gün ne yapmış, tersini yapmış bize. ''Ya bir şey olmaz.'' Mevlana Nay demiş çalınır, bilmem Apaziddin Urlu demiş bilmem ne olur, Abdüccabbar demiş uzun atlar işte müzik böyle olsa olur. Bize bunlar lazım değil. Bize bu imamlar lazım değil. Bize birinci kuşağın imamı, şimdi dört imama da geleceğiz Allah'ın izniyle. Beşinci halife Beşinci halife, Adil halife Hazreti Ömer'in torunu Ümer İbn Abdülaziz. Ona diyor? Diyor ki he? çocuğunun çocuğunu öğretenin öğretmenine yazıyor. Diyor ki ilk şey öğreterken çocuğuma he boş eğlenceleri müzik ve tehenni onun haram ona haram olduğunu, batıl olduğunu öğret. Bunlar da şeytandandır. Ona öğret. Şela başlangıcı şeytandır, sonu Rahman'ın gazabıdır, azabıdır. Böyle yazıyor burada. Yazdı, bir de e, Umar İbn-i Uvalide yazdı, valisine yazdı. Dedi ki, e, şey yap, e, bir sürü nasihatler veriyordu. Sonra diyor ki, sen duydum ki bazen müzik şarkı dinliyorsun, bilmiyorsun bu İslam'da bir bidattir. Dönmesen bundan diyor ki seni cezalandıracağım. Anlatabildim mi? Demek ki bu ikrar olunmuştur bu mesele. Sonra Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bakır'ın Sıddık. Abubakır Sıddık'ın torunu. Kasim. Muhammed'in oğlu Kasim. Bunun hocası da kimidir? Ayşe anamız iyidir. Ayşe anamız neyi olur bunun? He? Kasım'ın teyzesi te halasıymış. Diyor ki, diyor ki Kasım ne diyor? Nehyederim sizi. Müzik ve şarkıdan. Bu uzak durum bundan. Kötü bir şeydir. İşte diyor ki Hak'tan sonra ne gelir? Batıl gelir. O da müzik şarkıdır diyor. İma, Tabi'inlerin imamı İmamin İbrahim'in nehi diyor ki Abdullah İbni Mes'ud'un ashabı, talebeleri, arkadaşları Medine'nin kapsında durardılar, cariyeler geçerken ellerinde def var. Cariye küçük kadınlar yiyen de, çöle kadınlar, ellerinden def alıp ortalarda bir yumruk kurarmışlar, defleri bozarmışlar. Halife de var o dünyada. O zamanda halife de bunları tebrik edermiş. Hiç razılandırırmış. Demek mi insan hakları var. İnsan hakları önce Allah hakkı sonra insan hakkı. Anladabildin mi? İmam Vakı ibn el-Cerrâh imamlardan tabi imamlarından birisidir. Diyor ki: "Huzut tambura, tambur, tambur tambur böyle şey gibidir. Böyle yuvarlak böyle çalar. sazın bir ailesi ki. Feşurhu ala ra'si sahibi kema faal ibn Ömer." Diyorü ibn Ömer'in radıyallahu anhuma Yaptığı gibi alt tamburu çal sahibinin başına kır tamburunu. Şiddetin zirvesi. Niye kullanmışlar burada? Bildiniz mi biz nereden aldık bu derste gücümüzü bu kadar şiddetli? Hiçbir derste bu kadar şiddetli değiliz. İşte apalardan alıyoruz. Bu büyük imamlardan alıyoruz. Fudayl İbn İyaz. biliyorsunuz kimdir? Büyük bir tabi'in alimi. Diyor ki el-ğine -ur urqu yu zinâ. Zinanın neyidir? postacısıdır yolatçısıdır postacısıdır diyor. İmam tabi'inlerin imamı eee Âmir ibnü Şurhabil diyor ki la'anallaha la'anallahu el muganni vel muganna lehu Allah lanet eylesin diyor. Ne kadar şiddet. Şarkı çağıran ve, şarkı, ve onun için yani çağıranları yani şeyler bir tane şarkı getirmiş yani hem ev sahibini hem şarkıcıyı Allah lanet eylesin. Türkçe bu kadar getirebildi. Şarkı söyleyen ve kendisi için şarkı söyleyen. Ha, şarkı söyleyen ve kendisi için şarkı söyleyene Allah lanet eylesin. Ya ahi bundan daha şiddetli olabilir. Bunu kim rivayet ediyor? İbni Ebu dünya zemmül melâhide ve İmam suyuti durul mansurda. Ne kadar şiddetli bir şey. Ondan sonra İmam Zahak bin i Muzahem diyor gina mufsidun lil kalb musk, mashatun lil rab Düür müzik kalbi ifsad eder Allah Teala'yı kızdırır. Bu da makhul mekhul diyor ki, men mata ve onun namazını kıldırmayın. Çünkü kim ölse bir caryesi de mughniyedir, şarkıcıdır, onun namazını kıldırmayın. Ne kadar şiddet kullanmışlar bu mübarekler. Se'id bin i Museyyeb tabiilerin efendisi demiş ki ben gınayı şiddetle kınıyorum, sevmiyorum, mekker ediyorum ama sevsem de şeyi severim, marşlar var böyle savaş dediği marşı, yani iş marşı, onlar sevilir diyor. Kazi Şurahbil Kazi Şurahbil en büyük kazi tabiilerden diyor ki kim bir aleti, 3 kazıdır İslamiyet'te. Diyor, bir aleti aldı, sahibinin başında kırdı, yeni yerde kıldı, o sahibi bunu şikayet etti, dedi bu benim ze, malıma zelal verdi, taviz versin, verdirmemdir ona. Çünkü o haramı, e, e, mümkeri inkar etmiştir diyor. Yani İslam devletinde bir tane cirdi senin müzik aletini kırdı, gidip kazıya şikayet etsen, eğer müzik aleti değilse kazı onu taviz verdirdir sana. Bugün de de öyledir belki normal düzende. Ama diyor müzik aletini kırana taviz verdirmem. Bu da arkadaşlar 16 tane 17 tane imamların sözleridir naklettik. Yine çoktur. Şimdi gelirim dört mezhebe. Dört mezhep imamı ne demiş? Bunları da diyelim ondan sonra bitirelim. Dersi çiye bölmeyelim değil mi? Bitsin bu ders burada. Dört mezheb imamı. Birinci sadel Henefiyye. Hanefi mezhebinde alimler ne demişler? Allah oları rahmet eylesin. İmam İbn Cawzi Elhambeli Rahimahullah şey kitabında, Telbisi İblis kitabında diyor ki İmam Abu Hanifa radıyallahu anhu şeydir radıyallahu anhu müzücü ikrah ederdir. Eşitmesini cünahten sayardır. Müzücü ikrah ederdir. Yani müzücü sevmezdir. Uzakla, uzaklaştırır, eşitmesini de müzik dinleyeni de cünah işlemiş sayardı. İmam Ebu Hanife ehli Kufa. Aynen böyledir. Kimdir Kufa ehli? İbrahim, Şebi, Hamad Süfyan-ı ve bunlara benzer imam. Bunlar kimdiler? Hepsi Ebu Hanife'nin imamlarıdır. Hepsi neyi sevmezmişler? Müzik'ü buğz edermişler ve müzik eşiteni e, cünahçar sayarmışlar. İbn-i Kayyim rahimahullah şey kitabında e, i̇ghatetül kitabında diyor ki Ebu Hanife günahı aynen naklediyor. Diyor ki Cünahı e, mekruh görürdür. işitmesini böyük masiyat bulurdur. Bu da Süfyan Hamad bunları görüşlerini naklediyor. Ebu Yusuf radıyallahu anhu ve rahimahullah imam Ebu Hanife'nin öz telebesi ve birinci telebesi. Diyor ki, emir bil ma'ruf polisine diyor ki, iyiliği kötülüğü polisine diyor ki cir diyor, eşittin bir evde müzik sesi, kapıyı vurmadan cir evde müzikini yok et diyor ki. İzin alsan olar cizlerler hicret ikamet edemezsin ellerinden. İzin almaktan münkeri yok edemeyiz diyor. Evet, bunu da nerede? البداية مع شرح الهداية بدايە مع مع kitabında cilt 3 sayfa 137'de naklediyor. Sonra eee Bidaye fi Şerh hidayede aynen şu da naklediliyor. Diyor ki ve e, Diyor ki, kim insanlarsın şarkıcının yani, şarkı söylüyorsa Bideye kitabında diyor, şarkıcının şahadeti kabul olmaz. Çünkü günah işlemişti. Böyük günah işlemişti. Yani bir şarkıcı bir cinayeti gördü, şahit oldu, kabul olmaz. Düğün, düğünde geldi, nikah şahitliği oldu, kabul olmaz. Neden? Böyük günah şahabıydı. Böyük alim, Hanefi alimlerde i̇bn Humam Rahimahullah Fethül Kadir kitabında diyor. Müzik aletlerini satmak mekruhtür. Çünkü o maasiyettir. Maasiyet üzerine olmuştur. Bunu ikrar ediyor. Böyüc alim Şemsül E'imme İmam Serhesi Hanefilerden Mabsud kitabında 16. diri 68. sayfada Vela تجوز الاجاره على شيء من الغناء والنوح والمزمار والطبل وشيء من اللهو لانه معصيه على باطل dükkanlar var gidiyorsun e, aletleri ödünç alıyorsun parayla kiralıyorsun işte diyor onun parası haramdır her şeyin çıralaması caizdir bu kirellemekler haramdır diyor Hanefilerin gözbebeği Son Allame-i Cihanları İbni Abdin Rahimovullah ne diyor haşiye kitabında? La yecibul zamanu bi kesri alatillehvi. Aynen Abu Yusuf gibi. Lehu aletlerini kırsan zaman yoktur. Onun üzerine girenti yoktur. Sonra diyor ki aynen haşiyede diyor ki Men yugallilin nasi leennehu yecmahhum alelkebira. Şahadesi kabul olmaz şarkıcıların. Çünkü insanları cüna, büyük günahe teşvik ediyor. Yanda topluyor. İhtiyar li muhtar Mûsli'nin kitabında, Metin kitabında "Ve istima'ul malahi haram." metninde geçiyor. He? yani şarkı, müzik dinlemek haramdır. Şerhinde diyor, malahini şerh ediyor. Diyor ki işte def çalmak, mizmar ve sair şarkı olara açılıyor. Sonra Abu Yusuf'tan bir rivayeti naklediyor. O rivayette da Abu Yusuf aynen şeyi inkar ediyor. Evet. celal Maliki mezheplerine. İmam Malik diyorlar. Şarkıcılarda ne diyorsun? Diyor bu Medine ehlinde fasıklar bunu yapar. Medine'de bizim memlekette fasıklar şarkı çağırır. Demek ehli tekva, ehli iman şarkıcı değil. Evet. Kazi Sehnun Diyor ki malik defi, müzüğü ha haram görerdir. Hatta düğünlerde izin vermezdir. Abu-tibu tabari diyor ki İmam Malik diyor ki bir cariyeyi aldın. Kadın bir cariye, eskiden cariye satılırdı alırdı. O muhenni çıksa, yani sen bir kadın cariye aldın. Baktın bu kadın cariye şarkıcı çıktı. Gidip verirsin dersin bu kadın cariye al alması lazım senden. Neden bu kadın defoludur? Defolu malı geri veriyorsun. He? E bu defoludur adam diyemezsen Sen sana yamuk mal satmış. E bu kadın da yamukluğu nedir? diyor? Şarkıcı çıktı. Bak, bak, fıkha bak ya. Ne güzel fakihlerimiz varmış ümmette ya. İmam Desuki. He? Haşiyesinde diyor ki şarkıyı dinlemek haramdır. Şehveti kabarır diyor. Çocuğu çirkin sözler söylenir. Ve hakeza imamlar gidiyor. Birçok var bunları hepsini sayamam. Çünkü baya zamanımız açtık. Şafii mezhebine gezsek İmam Şafii radıyallahu anhu ve rahimahullah diyor ki innel gina elehvun makruh. Gina makruh bir lehudur. Batıla benzer. Çim onu meslek etse sefihtir. Şahadesi redde olunur. Alimler diyorlar ki İmam Şafii'nin mekul demeği fıkhında şafii mezhebinde makruh haramdır. Çünkü ne diyor Allah Teala ayette Hucurat suresinde 7. ayette ve kurriha ilekumül küfre vel fusuqa Küfür, füsuk, isyan sizin için makruh sayıldı. E bu makruptan da haram sayıldı yani. İmam Şafii de derken makruh yani haram diyor. Evet, İmam Şafii diyor ki Irak'tan çıktı Irak'ta ilim talep etti. İmam Ahmed'in yanında Abu Yusuf'tan beraber. Oradan geldiğinde Mısır'a diyor Irak'ta Irak'ı tercih ettim. İçinde bir şey bid'et çıkmıştır. Ha? O da nedir? Teğyirun. Teğyir. Teğbir. Teğbir. Teğbir nedir? Ayakların çalıyorlar. Hıy, hıy, oynuyorlar böyle zikrediyorlar. diyorlar. altından duman çıkıyor. Gubar çıkıyor. Ona tekbir diyorlar. Diyor ki bunu zındıklar icat ettiler. Hatta Kur'an'dan insanları uzak tutsular. Allahu Ekber. Zikir, mevlüt okumakı İmam Şafii zındıklara nispet ediyor çit böyle zikrediyorlar. Kalkırlar ayakta, hey, hey, Allah, Allah. Ayaklarını çalıyorlar yere dervişler. Bunu zındıklar saymış İmam Şafii. Diyor Kur'an'dan uzak durmakları da şey yapıyorlar. Ve kaza İmam Şafii'nin de sözleri yetmez çok oldu zaman yetmiyor. Hem belilerde de İmam Ahmed rahimullah diyor ki müzik nifakı filizler kalipte ben onu sevmiyorum diyor. Bir rivayette de diyor ki bütün aletler müzik aletleri haramdır. Ee, İmam Ahmed'ten daha çok rivayet nakilleri var. Bunları hepsini işleyemeyiz çünkü bunları işlesek zamanımız yetmez. Şimdi gelelim neye? Arkadaşlar dört mezhepte bildik nedir mesela. Şimdi gelelim icmağa. Ümmet icma etmiş dedik nedir? Müzik haramdır. İcma nedir? Olmasa olmazdır. İcma, Kur'an, sünnet, icma. Bu üçü yak paradır. Din bu üçünden sorumludur Bu üçüyle din tamamlanır. Kur'an'a nasıl inanıyoruz? Sünnete nasıl inanıyoruz? icma da böyle inanacağız. İcma'sız musulman dalalet olur. Sünnetsiz musulman dalalet olur. Kur'ansız Müslüman zındık olur. Onun üçü bu üçü birbirinden ayılmaz. Ümmet, icma nedir bizim üzerimize? Vaciptir. Ümmetim dalalet üzerine icma etmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Kim icma'ı naklediyor? Bir sürü alimler. Neye naklediyorlar? Müzik, şarkı hepsi haramdır. İcma'an diyorlar. Bak kadî, Abu Ebu et Tabari, Şafii ne kitabında eee naklediyor bu? Rad ala men sema. Kim müziği dinlerse onlar için e, reddetmiş. E, diyor ki e, fakat ecma ulema'i'l amsar ala kerahiyet'il gina'i ve'l Diyor ki ümmet icma etti. He? Yasakladı müzik dinlemeyi karahiye Ve devam ediyor sonra. Sonra İmam Abu Yahya Zakariya Şafi'i diyor. İttifak al ulema ala nehiye anil gina. İttifak etler. Gina nehidir. İbni Salah Şafi'i meşhurdur. O da diyor. Vel gina idet temad diyor ki müzik مزük, müzikten şarkı bir araya geldi. Haram olması kesin olur. İmam Kurtubi İmam Kurtubi tefsirinde Lukman surası 6. ayet'in tefsirine dönebilirsiniz. Elhamdülillah bu tercüme olunmuştur. Bu da diyor ümmet icma etmiş, müzgün haram olduğuna. İmam İbn Hacer Askalani aynen diyor icma'a naklediyor. icma, nakle diyor, diyor, e, icma nakil var, haram olduğuna müzgün. E, Şeyhul İslam bin Teymiye rahimahullah şöyle naklediyor. Diyor dört imam dört imam icma etmişler bütün alat, müzik aletleri, lehu aletleri haramdır. Vesaire daha nakilleri var. İbn-i el-Mekdis'i aynen icma'i naklediyor. İmam Begavi icma'i naklediyor. İmam Nevevi, Şafii ne kitabında, Ravzat-ı Talibinde icma'i naklediyor. İmam Bezzar, Akan Sudurar İmam Bazzar, büyük Şafii'lerdendir. O da İbn-i Hatır Heysemi naklediyor, ondan icma'ı. Eee... Fakihlerden i̇bn Hanefi âlimi, İbn-i Nüceym Bahrul Râik'te naklediyor aynen. Diyor, müzik haramdır. i̇bn Recep Receb Hanbeli, İbn-i Kayyim icma'i naklediyor. Bugündeki alimlerden de birçok'u icma'i naklediyorlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Hepsi icma'ten nedir? Müzik ve tegenni haramdır. Dinlemesi caiz değil. Şimdi bildik arkadaşlar niye bu kadar tehlikelidir? Alimler niye bu kadar bu konuda şiddet kullanmışlar? Çünkü mesele şedittir. Mesele çok korkunç bir meseledir. Evet, şimdi alimler bu kadar neyi nakletmişler? İcmalleri nakletmişler, Şeydir, e, müzik ve şarkı haramdır. Şimdi bir de kaldı, dedikçe biz müzik ve şarkı haramdır. Kaldı marşlar, dedik marşlar caizdir. Milli marşlar şeyler eğer kelimeleri güzel olsa bunda bir mahsur yoktur. Eydir müzik satan dükkanı, müzik haram olsa alimler dediler dükkanı da haramdır. Alışverişi de haramdır. Benim dükkanım var. Bir tane müzik dükkanı gelip müzik satıyor haramdır. Onu kiraya verin. Anlatabildim? Vesaire bu meseleler böyle geçiyor. Ey hakkı talep eden kardeşim. hakla batıl açık oldu mu? Açık oldu. Yani şimdi biz kendimizi ne yapacağız? Şeytanın aleti olmayacağız. Hakka hak diyeceğiz, batıla batıl diyeceğiz. Onun için bu duyduklarımızdan sonra ne yapmamız lazım? Batıldan uzak duracağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ed-dünya Dünya lanetlenmiş. İçinde her şey lanetlidir illâ zikrullah. Allah'ın zikri hariç. Onun için arkadaşlar Müzik, şarkı, bunlar insanı yok edicidir. Bunlardan uzak duracağız. Bu hükmüdür. Bundan dolayı bizim bir küçük, küçük kitapçığımız var. Müzik ve teğenni. Orada bu delillerin bir kısmını nakletmişiz. Yakunda inşallah benim bir daha büyük kitabım çıkacak. Müzik ve teğenni hakkında 300 sahifedir. Orada bütün detaylarıyla, yani olmasa olmaz şeklinde müzik ve teganniyi nakletmişiz. Bir de bir şey not düşüyüm dersi kapatmadan önce. Biz müzik bildik haramdır. O zaman müzikü zilde evden koymarız cep telefonlarımızda da müzik şesine koymarız. Bir musulmana yakışmaz. Musulmandır, namaz kılandır telefonu çalıyor cep telefonu müzik çalıyor. F filan şarkı filan bilmem ne bu haramdır. Ne koyacaksın? Bir zil koyacaksın ki normal zile de benzemez. Böyle zili anındırmasın. Başka bir şey, sesler var. Elhamdülillah alternatif binlerce var. Binlerce ifrat oluyorsa yüzlerce var diye. Anlatabildim mi? Alternatifler var. Bir musulmana yakışır bu. Hala bazı musulmanlar ne yapıyorlar? Camilerde giriyorlar camiye, camide müzik sesi çalıyor. Allah'ın camisinde şeytanın sesini yükseltiyorlar. Ne kadar alırlar. Onun için ben buradan bütün telefon kullanan Müslüman kardeşlerimi Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Dikkat edin. Camiye girerken eliniz olması olmaz adet haline getirin. Nasıl ayakkabını soruyorsun unutmazsın. Hemen elini atıp telefonunu sessize alırsın. Eğer alamadın insanlık hali unuttun Çalsa da zil çalmasın, müzik çalmasın en azından. Çünkü müzik çalsa haramdır. Musulmanları kargaşa dikkatini dağıtmak haramdır. Meleklere aziyet vermek haramdır. Evet. Allah hepimizi Resulullah'ın sevgisi, sünnetini uygulaması yolunu nesip eylesin. Onlara uymak, onların zümreleriyle cennete girmeyi de bütün babalarımıza, geçmişlerimize, geleceklerimize nesip eylesin. Velhamdülillahi Rabbi âlemin ve ssalatu vesselamu ala ve